Evet arkadaşlar daha söze başlamamıştım. Telefon çaldı. Öyle cevap vermek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Tabi e, gücümüz nispetinde bu odada e, Kur'an ve sünnete Kur'an ve sünneti temsil etmeye çalışacak. Sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ancak burada şiddetli bir rüzgar var. E, i̇nşallah eee elektrik gitmezse Biz e, bu sorulara cevap vereceğiz, gittiği yerde de beni mazur görün yani şimdiden bunu beyan edeyim ben size inşallah. E, i̇lk sorudan söze başlayalım. Musa abimiz ilk sorduğu soru bildikleriyle. Bildikleriyle amel edene bilmedikleri öğretilir hadisine dayanarak çok ilim öğrenmek yerine çok amel edilmesi gerektiğini söyleyenler var. Çok amel etmek çok ilim yapmaktan üstün müdür? Yani birileri diyor ki Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor bildikleriyle amel edene bilmedikleri öğretilir. Bu hadise dayanarak demek ki diyorlar çok öğrenmek yerine çok ilim yerine çokça amel etmek tavsiye edilmiştir. Halbuki bu söz batıl bir sözdür. Yani ameli ilimden önde tutmak batıl bir sözdür. Veyahut amelsiz ilmi tasvip etmek veyahut bunun makbul olduğunu söylemek aynı şekilde ee, doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in şerefli ashabı diyorlar ki Biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yanına gider ondan on ayet öğrenir Ve bu on ayetle amel ettikten sonra başka ayetleri öğrenirdik Ey ilimle ameli birlikte götürürdük Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dikkat ediniz. İlme talip olurken bunun yanına bir kayıt düşmüştür, bir şerh düşmüştür. O da Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve Allah Allah'tan ilim talep ederken derdi ki: "Allahumme inni es'aluka ilmen Allah Allahumme inni es'aluka ilmen nafi'a. Ey Rabbim, senden faydalı ilim isterim. Ve yine fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırken diyordu ki, Allahümme inni e'ûzu bike ilmin la yenfe'h. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Dolayısıyla ilmin fayda vereni var, ilmi, ilmin fayda vermeyeni var. Örnek verelim, yani bugün insanlar kendilerini ilgilendirmeyen şeylerin, peşine düşüyorlar. Ya da kendilerine fayda vermeyecek bir takım ilimlerin peşine düşüyorlar. Efendime söyleyeyim bilmem hangi kulüp, hangi kulüp hangi futbolcuyu getirmiş, kim hangi eseri yapmış, kim nasıl efendime söyleyeyim ortaya çıkmış ya da kendisinin fıkhını da ilgilendirmeyecek şeyler. Mesela adam soruyor işte diyor ki ayda namaz kılınır mı? Örnek veriyorum. Hele hele Böyle kendisinin mükellef olmadığı konuların peşine düşmek gerçekten doğru değildir. Dolayısıyla ilim ve amel bir denge ister. Müslümanlar ne zaman ki bu dengeyi yitirdiler o zaman gerileme sürecinin içine düştüler. Dolayısıyla felseme, felsefe ilmi denilen ilim de aynı şekilde Müslümanları gerileme sürecine sokmuştur. Onları selefin yolundan ayırmıştır. Bizim inancımızda madde ve mana dengesi nasıl oluşması gerekiyorsa, yine inancımızda dünya ve ahiret dengesi nasıl oluşturulması gerekiyorsa, o halde ilim ve amel dengesi aynı şekilde kontrol altına alınmalıdır. O da teori ve pratik dengesi dediğimiz şeydir. Ey İlim öğreneceğiz, öğrendiklerimizle amel edeceğiz ve bu hali iki günümüz eşit olmayacak şekilde sürekli hayırlarımızı arttırarak bu gayretlerimizi sürdüreceğiz. Yani biliyorsunuz her gün Fatiha suresinde Allah'a sığındığımız اِهْدِنَ صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ dediğimiz غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ Ey Rabbim bizleri dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların yoluna iletme. Velet dallin. Ya da sapık olanların. Ey gazaba uğrayan Yahudiler. Sapık olan Hristiyanlar. Dolayısıyla bir Müslüman bildiği halde. Yani doğruları bildiği halde. Bu bildiği doğrularla amel etmediği zaman Yahudilere benzer. Yahudilere benzer çünkü Yahudiler bildikleri halde hakka muhalefet ettiler. Yani kendi değerlerine aykırı davranışlarda bulundular. Kendi e, menfaatlerini yüceltme uğruna mücadele verdiler. Ancak bile bile hakkı çiğnediler. Bir Müslüman bildiği halde Kendi inancına ve değerlerine muhalefet etmesi, işte o Fatiha suresinde bizi onlara benzetme dediği Yahudilerin haline benzer. Ya da bilmeden amel etmek, günümüzde ikisinin de örneklerini bulmak mümkündür. Bilmeden amel etmek, yani o işin ilmini bilmeden, o işin fıkhını bilmeden, Kur'an ve sünnetteki delilini bilmeden, işte falan dedi, filan dedi, filana göre, şuna göre diyerek, Ya da hiçbir şey bilmeden e, amel etmesi de kişiyi Hristiyanlara benzetir Allah muhafaza çünkü Hristiyanlar bilmeden amel ediyorlardı. Ey onlar kendi e, öncüleri, kendi rahipleri ne diyorsa onu kendilerinden din kabul ediyorlardı. Allah Subhana wa Taala Buyuruyor ki ayette ittakhazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillahi ve'l mesih ibnu meryem. Onlar ahbarlarını kim yani Yahudilerin din adamları ahbarlar ve <gülüyor> ruhbanahum Hristiyanların din adamları rahipler erbaban <gülüyor> rablar edindiler ey min le Allah'tan başka ve Meryem oğlu Mesih'i din edindiler. Rab edindiler. Dolayısıyla Burada e, gazaba uğramış veyahut sapı, sapıklığa düşmüş olan kimselerin yolunu değil Allah'ın dosdoğru olan yolu sırat-ı müstakimin müntesibi ilimle amel etmek durumundadır. Dolayısıyla öncelikle fayda veren ilim de yani amelin ilimden fazla olması düşünülemez önce onu söyleyelim. Çünkü ilim, o kadar önemlidir ki Muhammed Suresi ayet 19'da Het is de wetenschap falem de la van Allah de wetenschap die de Allah heeft. Het is de de van Allah heeft. Het is de wetenschap Allah subhanahu Het ta'ala ilim mutlaka evhidin ne manaya geldiğini faalem emriyle kullarına haber vermiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Talabül ilmu faridatun ala kulli muslim. İlim talep etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Yani bu Müslüman kadın olsun, bu Müslüman erkek olsun. Dolayısıyla her Müslüman kadın ve erkek ilim öğrenmek zorundadır. Ancak bizi üzen o ki maalesef batıl şeylerin, bid'atlerin, hurafelerin, sapıklıkların bugün ilim diye insanlara verilmesi herhalde bu ümmetin başına gelecek en büyük felaketlerden birisidir. İşte bu sebeple İmam Buhari Rahimahullah... Ilmin önemini anlayarak ilmin önemini anlayarak önemli şeylere sahihinde bab açardı. Ey yani babu saleh, babul wudu, yani oru, e, abdest veya namaz, babus savum e, ya da işte babul hac gibi bir bab açmış. O babın adını, adını da şu koymuş. El ilmu kablil kavli vel amel demiştir ki Aynen soruya bence bu söz bile tek başına cevaptır. Demiştir ki İmam Buhari rahimahullah, ilim söz ve amelden önce gelir. Yani ne demek ilim söz ve amelden önce gelir? Yani sen bir söz mü söyleyeceksin? Bunun ilmini bil. Sen efendim bir amel mi işleyeceksin? Bunun ilmini bil. Eğer ilmi bilmeden söz söylüyorsan, İlmi bilmeden söz söylüyorsan Bunun ilmi sende yokken Sen söz söylüyorsan Gerçekten sen Zulmetmiş olursun Eğer bildiğin halde Bunu yapmıyorsan Söylediğin halde Bu söylediğin sözü Çağırdığın değerlere Öncelikle kendin icabet etmiyorsan Gerçekten Yine hüsrandasın Çünkü Rabbimiz subhanahu wa Taala Bekraa surasinde bir ayette buyurur ki, "Atemurun a nase bil birri wat tansoun a mfusakum." Siz insanlara iyiliği emrediyor da, kendinizi unutuyor musunuz? "Entum tatlun kitab, afal ta'kilun ve kitabda okudunus halde." Nasıl akıl sunus. Ya da başka bir ayette şöyle buyuruyor taf tekulune mâ in tef'alûn. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Kebure mekden indallâhi en tekulü mâ le tef'alûn. Allah katında yapmadığınız şeyleri söylemeniz büyük bir nefretle karşılanır. O halde demin ifade ettiğimiz gibi ilim-amel dengesi, ey teori ve pratik dengesinin mutlaka oluşması gerekmektedir. Yani bugün neyle mükellefiz? Bugün zilhiccenin, mübarek zilhicce günlerindeyiz. O halde bakacağız. Kur'an ve sünnet bu konuda bize ne emrediyor? Bunu bileceğiz, ilimle hareket edeceğiz. İlimle hareket ettiğimiz gibi bunları şevkle, iştiyakla ve gerçekten Allah Azza ve Celle'nin vaad ettiği ecirleri elde etmek için Ümitli ve istekli olacağız. Ve din konusunda şöyle bir problemimiz var. Herhalde birazdan ikinci soruda bu daha iyi açılacak. İnşallah onu cevaplandırırken ifade edeyim. Yani bilmeden konuşmak. İmam-ı Buhari'ye söylediğine muhalefet etmek. i̇mam Buhari zaten açtığı bu bapta bu konunun önemine değinerek. Yani el ilmu kablül kavlu vel amel. Ey sen Yahudilere muhalefet et bildiğin halde bildiğin değerlere muhalefet etme, ey e, sen Hristiyanlar gibi bilmeden amel etme. Yoksa birileri çıkar, döne döne ibadet etmeye çalışır. Birileri çıkar, e, Peygamberliğin devam ettiğini iddia eder. Birileri çıkar, Allah Subhanahu ve Taala'yı yaratılmışlara benzetir. Birileri çıkar, sizin önünüze işte. Şu günler orucu diye yani 3 aylar orucu diye bir ibadet atar. Birileri çıkar size der ki işte efendim falanca gün 500 tane ihlas okursam bilmem ne olur. Ey bunların hiçbirinin delili veyahut Kur'an ve sünnetten herhangi bir aydınlığı söz konusu değildir. Böylelikle kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın söylediği ilim, Ee, siz, siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir sözü. Maalesef-i şedid. Burada şeytana bir fırsat vererek insanların aklına nasıl geliyor böyle bir şey anlayamıyorum. Yani hadisin metnine aykırı böyle bir yorum. Böyle bir yorum hadisin metnine aykırı. Nasıl? Siz bildiklerinizle amel edersiniz. Dikkat edin yani. Allah Resulü bildiklerini amel etmeye E, davet ediyor ve teşvik ediyor bu hadiste. Nasıl olur? İlimden amel daha kıymetlidir denebilir böyle bir şeyde. Allah Sûresi ve sellem diyor ki ne siz bildiklerinizle amel edin ki Allah size bilmediklerinizi öğretsin. Dolayısıyla sizin öğrendiğiniz halde bilip yapmadığınız bir amel faydalı bir ilim değildir. Bir ilmin fayda vermesi için mutlaka kişinin bununla amel etmesi gerekir. Yoksa onun dışında e, ancak amel ilimle makbul olduğu gibi ilim de amelle makbuldur. Dikkat ediniz ben bir dengeden bahsediyorum. İlim amelle makbul olduğu gibi amel de ilimle makbuldur. Başka da e, bu konuda e, Allah-u Alem söylediklerimiz kafidir. Ben ikinci soruya geçeceğim. Tabii arkadaşlar yazıyorlar yukarılarda kalmış ben önüme geleni cevaplayayım mümin aynı delikten iki defa sokulmaz Ey yani ısırılmaz hadisi ne demektir evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hadisi var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin aynı delikten iki defa sokulmaz derken yani bir Müslüman bir hatayı bir defa yapar örnek aldatıldı bir defa aldatılır bir konuda hata etti bir defa eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir kez e, aynı hatayı veyahut aynı delikten bir daha ısırılmayı yani e, sen bir yerden zarar etmişsin bir yerden bir tehlike görmüşsün ve buradan sana bir zarar ulaşmış senin bir daha bu delikten sokulman veyahut buradan zarar görmen mümin kimliğinle örtüşmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin feraset sahibi olmalıdır. Ey yani mümin örnek veriyorum. Adem Aleyhisselam o ağaçtan bir defa yedi, artık bunun ikincisi olmamalıydı. Anlıyor musunuz? Yani bu ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Başımıza gelen olaylardan ders alıp bunlardan sakınmak, bunlardan sakınmak en doğru şeydir en doğrusunu Allah bilir. Evet. Devam edelim. Herhalde bir soru daha vardı. Üst kısımlarda kaldı. O da müşriklerin taptığı putlar neden müennef ismi kullanılmış? Yani yani bizim anlayışımız hani bayan isimleri. Yani orada en popüler e, o, olanları benim hatırladığım Lat, Menat, Uzza, Hubel Bunların hiçbirisini ben müennes olarak görmüyorum yani bu soruyu soran kişi bize bir de bize örnek verseydi. Dolayısıyla e, haydi diyelim ki onun dediği gibi müennes ismi var. Arkadaşlar yani bu faydalı bir ilim midir faydasız bir ilim midir? Yani siz söyleyin. Haydi o müşriklerin putlarının ismi müennes diyelim. İbrahim bunu bilsene olur bilmesene olur. Bu İbrahim'e ne verir, ne kazandırır? Biraz buna bakmak gerekir. Dolayısıyla onların isimlerinin ben müennes olduğunu görmüyorum. Yani bildiğim isimler olarak saydıklarım. Mesela Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi. Ancak bunların müennes olması veya müzekker olması hiçbir şeyi değiştirmez. Allah subhanahu ve teala eğer bunda bir fayda olsaydı bunu bize haber verirdi. Bizim Rabbimiz unutkan değildir. Ancak dikkat edin o putların habisliğinden, O putların çirkinliğinden, zulüm olduğundan vesaire vesaire Allah Azza ve Celle bizler için tevhidi oluşturacak hakikati bizlere haber verdi. Onun dışında bu faydalı bir bilgi değildir. Bir soru da şöyleydi. Allah yüzüne baktı. Yüzünü gören cennetlik gibi ifadeler kullanmanın dini açıdan bir sakıncası var mı? Yani... Ee, aslında şöyle bakmak gerekir. Allah yüzüne baktı ifadesi, Allah yüzüne baktı ifadesi ikincisi kadar tehlikeli görülmüyor. Yani yüzünü gören cennetlik e, olur ifadesi ya da haccı görmüş gibidir böyle şeyler söylüyorlar. Bunları biz küfür sözcüğü olarak değerlendirmeyiz. Küfür sözcüğü olarak değerlendirmeyiz. Çünkü o kişinin Kastına bakarız. Neyi kastettiğine bakarız. Allah yüzüne baktı. Ey yani Allah seni korudu manasında. Yani bu lafızlar bazı dillerde yani Türkçemizde genelde bu manaya geliyor. Yani Allah seni korudu veya Allah falanın yüzüne baktı. Ey Allah onu korudu manasında. Ama yüzünü gören cennetlik gibi ifadeler ilk söze göre daha tehlikelidir. Çünkü bu sözün herhangi bir aslı yok. En fazla yani ne manaya getirebilirsiniz? Yani sen böyle mübarek bir adamsın. Halbuki biliyoruz ki şehitler için bile veya cennetle gerçekten e, müjdelenmiş kimseler bile Kur'an ve sünnette nas olmayınca onların cennetlik olduğu ile ilgili bir söz söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bundan sakınmakta fayda var ve ben kullanmıyorum bu sözlere dikkat ediyorum. Örnek mesela yine bizim Türkçemizde derler ki işte rahmetli derler. Rahmetli derler. Rahmetli iyi bir adamdı yani ya da öyle diyecek. Rahmetli şöyle geldi İşte rahmetli babam. Aslında rahmetli mi değil mi bunu biz bilmiyoruz. Ancak bu kişi rahmeti ona yüze yüz nispet edeceğine yani sanki e, ölmek rahmettir gibi bir ifade var burada. Bunu demek aslında doğru bir şey değildir. Çünkü biz bilmiyoruz o rahmetli midir değil midir. Yani merhamete mi erişmiş? Veya şirk üzere mi ölmüş? Akidesi nedir? Yani en cahil insan bile bunu söylüyor. Yani içki sofralarında ölen insan için bile bunu söylüyorlar. Dolayısıyla eğer o adamla ilgili hayır biliyorsa demesi gerekir ki Allah ona rahmet etsin falan. Yani birinden bahsederken bu sevdiği bir kimse ise yani şu an işte bizim annemiz olabilir, babamız olabilir, kardeşimiz olabilir. Hem bu onun için duadır çünkü biz selefimizden bunu öğrendik. O yüzden selefimizin isimlerini anarken diyoruz ki Rahimehullah ya da Rahimahumullah. Allah onlara rahmet etsin veya Allah ona rahmet etsin gibi. Ancak demiyoruz rahmetli. Dolayısıyla e, lafız, lafızlarımızı kullanırken Kur'an ve sünnet e, terbiyesinde, Ey yani benim inancıma halel getirmeyecek şekilde e, ifadeler seçmemiz gerektiğini hepimizin bilmesi gerekir. Muhkem kardeş diyor ki e, İnşallah maşallah yok geleceksin vereceksin yapacaksın vesaire bu enval sözler elfazik küfür müdür yani lafız itibarıyla küfür müdür diyor asıl itibarıyla küfürdür. Asıl itibariyle küfürdür. Ancak yine biliyorsunuz yani muhayyen şahıs olunca biz bunu söyleyen kimseyi tekfir etmiyoruz. Çünkü ilim ehlimiz muhayyen şahısla umumu birbirinden ayırmışlardır. Yani bir adam dediği zaman mesela işte yarın falan yere geldiğinde inşallah diyor inşallah maşallah yok kardeşim geleceksin diyor mesela. Dolayısıyla bunu söyleyen kişiye deriz ki yani sen ne kastediyorsun? Bu söz küfürdür. İnşallah biz biliyoruz ki Allah subhanahu wa ta'ale buna izin vermese o gelemez. Ama maalesef günümüzde inşallah dediği zaman şu manaya geliyor. Bakarız. Yani şuraya gel görüşelim dediğinde inşallah diyorsa karşıdaki tabii ben sizin gibi kardeşleri tenzih ediyorum elhamdülillah. Bizim içimizde böyle anlaşılmıyor. Yani biz İnşallah demesek hata ettiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla cahiliyenin içerisinde inşallah dediği zaman yani sanki bakarız ya ya gelirim ya gelmem gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla karşıdaki de bu sebeple diyor ki inşallah maşallah yok diyor yani geleceksin veya vereceksin veya yapacaksın yani sizin söylediğiniz ifadeyle. Ha Bu sebeple bu kişiye kastını sormak gerekir. Ve dolayısıyla Rabbimizin emri olan ve yüce Rabbimizin mübarek ismi içinde geçtiği için insanları bu konuda doğru anlayışa davet etmemiz gerekir. Biz bu kişiye deriz ki inşaallah demek Allah'ın emridir. Maşaallah demek Allah'ın emridir. Dolayısıyla sen bu, bu ifadeye akiden nedir? Bu söze senin akiden nedir? Sen ne anlıyorsun bunu? Ve bu şekilde karşımızdakine davette bulunuruz. O kişi derse ki Hayır yani ben inşallah maşallah yok derken haşa ve kelle ben Allah falan tanımıyorum diyorsa yani ben Allah tanımıyorum manasında dolayısıyla bu sözü inkar ediyorum diyorsa ama bunu söylemekle beraber Müslüman olduğunu da itiraf ediyorsa bu kişiye deriz ki senin bu söylediğin şey Müslüman seni dinden çıkartır. Dolayısıyla bu işin doğru ilmi budur der onu bu konuda terbiye etmeye gayret ederiz ama ancak ben diyebilirim. Yani yüzde yüz de diyebilirim yüzde yüz insanımız birisi inşallah dediği zaman inşallah yok kardeş yarın gel dediği zaman yani bakarız olarak anlıyor. Dolayısıyla bu lafız asıl itibariyle küfür olacağı için bundan sakınmak gerekir ancak bu kişiler bunu Allah subhanahu ve teala'ya muhalefet etmek için söylemediklerinden Onları tekfir etmeyiz ey hücceti oluştururuz. Ancak ille de tekfir edecek bütün şartlar ortadan kalkar. Bu adam Allah Allahu Subhanahu ve Taala'nın izniyle olmuyor bunlar. O isterse gelir. Kaderi inkar ederse burada. Allah azza ve celle'nin iradesini inkar ederse ve bu kişi bilinçli bir kişi ise yani hüccet daim olursa o zaman bu lafız sebebiyle elbette ki küfre düşer. Evet. Ha işte tamam zaten onu söyledik biz zaten konuyu da lafız itibariyle değerlendirdik. Yani demin dediğim hücceti oluşturmaktan kastım da şudur. Hücceti oluşturmaktan kastım kalplerindekini ortaya çıkarmaktır. Kalplerindekini ortaya çıkarmaktır. Yani biz biliyoruz ki genelde bu insanlar yani inşallah diyen kimse bakarız olarak anlıyorlar karşıdakiler. Böyle bir cevap veriyorlar. Doğrusu aslında böyle bir cevap vermemek gerekir. İnşallah diyen kimse yani bir söz gibi evet yani ben sana katılıyorum falanca yerde olmam gerekir. İnşallah Rabbim bana izin verirse ben oraya geleceğim manasında anlamamız gerekir. Maalesef bu da zedelenen İslami kimliklerin ve cehaletin ortaya çıkardığı bir insan tipi oluyor. Yani bunların tehlikelerini biz görüyoruz. Evet bir kardeşimiz vitir namazında kunut duası vacip mi? diye bir soru sormuş. Hayır, vitir namazında kunut duası vacip değil, sünnettir. Doğrusu. Ancak her zaman yapmak da sünnet değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında böyle bir şey söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, vitirde kunutu bazen yapar, bazen terk ederdi. Dolayısıyla torunu Hasan ibn Ali radıyallahu anhe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o rivayet ediyor. Ona kurutu öğretmiştir. O da bize bunu rivayet etti. Allahum mehdini fimen hedeyt ve afini fimen wa ve tevlleni fimen tevlleyt ve barik li fima a'tayt şeklinde devam eder bildiğiniz konu duası. Ancak bugün ancak bugün Maalesef Şafiler de, hanefiler de kunutu vacip görürler. Yani hanefiler vitirde kunut okumayı vacip görürler. Terkinden ötürü seviş secdesini gerekli görürler. Şafii mezhebi de ee, sabah namazında yani fecr namazında kunut okunmasını öngörür. Doğrusu şafiler konutu yapma yeri konutu ruku'dan sonra yapıyorlar. Hanefi mezhebinde ise ruku'dan önce yapıyorlar. Dolayısıyla her iki mezhebin bunu vacip olarak görmesi yanılgıdır. Çünkü bununla ilgili bir rivayet var. Mesela tabiinden birisi sahabe olan babasına ismi aklıma gelmiyor. Babasına diyor ki ey babacığım ben falanca yerde fecir namazında kunut okuduklarını gördüm. Yani sürekli olarak kunut okuduklarını gördüm. O sahabe diyor ki kendi oğluna, ey oğlum diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında böyle bir şey yoktu. Bu sonradan ortaya çıktı. Bu sonradan ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun muhdesattan olduğu ey yani sünnete aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kişi zaman zaman kunut yapmak isterse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi zaman zaman kunut yapmak isterse vitir namazında kunut yapabilir. Vitir namazında kunut yapabilir. Ve bununla ilgili kunutun yeri rükudan önce midir sonra mıdır E, tartışmasında en racih olan görüş en racih olan görüş kişi eğer dua edecekse yani ey az önce okuduğum e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan radiyallahu anh'ın rivayet ettiği kunutu e, eğer okuyacaksa ey yani kendisine ve ümmete dua edecekse kunutun yeri rükudan öncedir yok eğer beddua edecekse biliyorsunuz Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kunutta beddua da yapmıştır. Eğer beddua yapacaksa, ey kafirlere, zalimlere beddua yapacaksa. Mesela bugün Müslümanların kanı oluk oluk akıyor. Bugün sırf sünnet ehli oldukları için Suriye'de Müslümanların kanı akıtılıyor kafirler ve zalimler tarafından. Eğer bu kişi beddua edecekse, bedduanın yeri rukudan sonradır. Ey dua edecekse rukudan öncedir ve... Kunut yapmak, sünnettir. Hadi Allahu Alam. Allah Ik kan u zeggen, meneer, ik kan u ik Çok muhkem kardeşimiz, el, ayak ya da kulak ve benzeri herhangi bir uzuv diyor. Su vurulmasına müsait değilse, hatta mesh müsait değil. Kişi diğer azalarını yıkayacak. Peki rahatsız olan azasına hiç dokunmayacak mı diye soruyor. Eğer mes bile zarar veriyorsa o mesten bile sakınır. Çünkü biliyorsunuz mesela en basiti, Kişi Allah is wa Celle ayet Allah La degene Allah is degene die Allah is degene die zegt, Allah fazlasını yüklemez. Bu bir. Ve biliyorsunuz, aynı şekilde zegt, hasta kimseler için de söz konusudur. Ey su kendisine değmesi zarar veren kimseler için. Örnek veriyorum. Birisi, diyelim ki bir Allah su görmesi, ona zarar verecekse, o uzva su değdirmez. Niçin? Biliyorsunuz sahabelerden bir tanesi başı yarıldığı halde başı yarık olduğu halde e, gusul ihtiyacı hissetti. Ancak bu konuyu sorduğunda bazı sahabeler ona, ona dediler ki senin gusletmen gerekir. Ve bu kişi gidip gusletti ve bundan ötürü vefat etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki adamı öldürdünüz, adamı öldürdünüz, adamı öldürdünüz. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu işin Fıkhının bu olmadığını o sahabelere hatırlattı. Benim mes etmem de bana zarar veriyor. O halde mes'ten de sakınırsın. O uzuv artık senden düşer. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor. Allah'tan gücünüz nispetinde korkun. Ancak mes mes eğer bana zarar vermiyorsa yani mes'ten kasıt yani bilmiyorum ben böyle bir uzuv düşünemiyorum şu anda. Yani çok hafif bir şekilde yani. Tabiri caizse sembolik bile olsa elini üzerinde gezdirmesi en doğrusu. Ama diyelim ki ben bundan da zarar görüyorum diyecek bir kimse. Çünkü fıkıhta şöyle bir kaide vardır arkadaşlar. Sosyal alan daraldıkça fıkıh genişler. Anladınız değil mi? Yani benim alanım daraldı, daraldı, daraldı. Ben daraldıkça benim için fıkıh genişliyor, fıkıh genişliyor, fıkıh genişliyor. Bu böyledir. Dolayısıyla kişi gücü nispetinde... Allah'tan korkar ama gücü yettiği halde bundan sakınıyorsa bu tembellik veya biliyorsunuz innemel amelu binniyet ameller niyetlere göredir. Kişi güç yetirebildiği halde efendim bir şeyler bahane ediyorsa onun kalbini en güzel bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. Evet. Şimdi diğer sorulara bakıyorum inşallah. He, üvey kız üvey babasına baba diyebilir mi? Zaten baba diyecek yani. Ha kız da üvey, kız da üvey, baba da üvey, öyle mi? He, olsun yine bununla baba diyecek yani. Baba diyecek ama baba demeyip başka bir şey de söylese yani onu alaya almayacak bir kendi ismiyle de hitap etse, bundan ötürü günahkar olmaz yani. <gülüyor> evet, şimdi bir kardeşimiz yine soruyor. Gelen sahih naslarda kişinin Allah'a en yakın olduğu an, secde halidir, diğer rivayetler var. Secdelerinizde dualarınızı çoğaltın. Ayşe annemizden gelen bir rivayette, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, secdede iken ağlamaktan sakalları ıslanmıştı. Namazlarınıza secde halindeyken, Resul'den gelen sahih rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bid'attır. Secde halindeyken Resul'den gelen sahih rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bid'attır. Bazıları istediğiniz şekilde dua edin. Bazı görüşlerde diyor ki, normal şartlarda dua ederken secde kapanıp da dua edin. Bu mesele ihtilaflı bir konu mudur? Rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bidat bid'attir diyen görüşler var. Yani şimdi durun bakayım. Bunu iyi anlamaya çalışıyorum. Namazlarınızda secde halindeyken Resul'den Vesselam, gelen sahih rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bid'attir. Secde halindeyken Aleyhisselatü Vesselam'den gelen iki rivayet aynı anda yapmak bid'attir. Bazıları Ee, istediğiniz şekilde dua edin. Bazı görüşlerde diyor ki normal şartlarda dua ederken secde kapanıp da dua edin. Bu mesele ihtilaflı bir konumudur. Vallahi e, buradan herhalde bu iki örnekten kastınız şu zannediyorum. Kardeş yani soruyu soran kardeş herhalde burada. Ee, yani ağlamak Ve dua etmek yani ikisi aynı anda mı olmaz yani böyle mi anlayacağız? Böyle mi anlayacağız inşallah? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doğrusu yani burada birbirine ihtilaflı bir mesele ben göremedim ki ikisini aynı yapmak bid'at olsun. Yani böyle e, burada bir sıkıntı yok ancak e, mesela... Bundan birkaç gün önce, ha, tamam, ha, şimdi annaşıldı. Yani, orada, Subhane Rabbiyel Alem'i diyeceğiz. Mesela, Sahih rivayette var ki, Resulü Aleyhisselatü Vesselam, secdede demiştir ki, Subhane Rabbiyel Alem. Bir başka rivayette demiştir ki, Subbuhun kuddusun Rabbil melaiketi vel ruh. Bir başka rivayette demiştir ki, Subhanezil ceberuti vel melekuti vel kibriyai vel azameh. Subhanak Allahumma bihamdik la ilaha illa ile, en stafvirka, we hebben u irek. We hebben Allah mee, we hebben u irek. We hebben urek. We hebben urek. We isimli urek. We hebben urek. We hebben urek. Allah hebben urek. We hebben urek. Bu zikirlerin bu zikirlerin birkaçını söylediği rivayet olunmamıştır diyor. Örnek aleyhissalatü vesselam şöyle bir rivayet yoktur yani aleyhissalatü vesselam subhane rabbiyelale dedi. Arkasından subuhun kuddusun rabbil meleiketi ver ruh dedi. Onun arkasından şunu dedi veya birkaç defa birini tekrar etti birkaç defa birini tekrar etti. Böyle bir rivayet yoktur dolayısıyla eee böyle bir şeyi yapmanın bidat olabileceğini söylüyor. Ancak secdenin Allah'a en yakın an olduğunu söyleyen ilim ehlimiz biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala rükuda kendisini yüceltmemi, ey kendisini tesbih etmemi, secdede de kendisine dua etmemi emretti. Eğer hatırlarsanız Eğer hatırlarsanız arkadaşlar yani burada olan arkadaşlar bilirler. Hatta şu an bizim linkimizde bundan 2-3 gün önce yapılan bir dersimiz var. Yani böyle yine soru cevap şeklindeydi. Ee, o da kurban tasavvuf ve benzeri meseleler diye geçiyor. Ee, şunu birbirinden ayırmıştık. Mukayyet zikirlerle mutlak zikirleri birbirinden ayırmıştık. Demiştik ki mukayyet zikirler sayısını... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in belirlediği zikirlerdir. Veya ibadetlerde mutlak ve mukayyedin ne olduğunu birbirinden ayırmıştık. Hatırlarsanız namazlardan örnek verdik. Hangi namazlar mutlaktır, hangi namazlar mukayyettir. Ve yine e, zikirden örnek verdik, oruçlardan örnek verdik. Namaz içerisinde gelince, buradan bir örnek verelim. Mesela kıyamdan sonra... Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Hani biliyorsunuz Huzeyfe radiyallahu anh bir gece Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı namaz kılarken görüyor ona, ona tabi oluyor. İşte diyor ki aleyhisselatü vesselam'dan habersiz ona tabi oldum. İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Bakara'yı okudu. Arkasından işte şimdi ilk önce 10 ayet okudu eğilir dedim devam etti. Bakara bitti Ali İmran efendime söyleyeyim Nisa Enam Maide Ali aleyhisselatü vesselam devam etti. Sonra iken de kıyamda kaldığı kadar kaldı. Sonra tekrar kıyamdan do rükudan doğruldu, rükuda kaldığı kadar kaldı. Sonra secde etti ve secdede yine o kadar kaldı dedi. Şimdi bunu ilim elimiz konuşmuştur. Aleyhisselatü Vesselam burada ne söyledi yani? Aleyhisselatü Vesselam haydi anladık kıyamdayken işte yedi uzun sureyi okudu. Peki rükuda ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Secdede ne yaptı? Veya secde ile rüku arasındaki kıyamda Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Dolayısıyla örnek verelim. Demin dedik ki mukayyet ve mutlak zikir. Mesela rukudan doğrulduğumuzda diyoruz ki Semihallahu limen hamide, Rabbana lekel hamd ya da velekel hamd. Ondan sonra hamden kathiran tayyiban mübarekan fih. İşte Allahümme la mani alime atayte ve devam ediyor. Bazı orada Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua var. İşte bakınız orada yapılan bu övgü ve dua mukayyettir. Şey e, mutlaktı. E, pardon mukayyettir. Niçin? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada secde gibi önünü açık bırakmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih nakil neyse işte rükudan sonraki kıyamda o kadarını söyleriz. Örnek veriyorum. Ben yarım saat rükuda kalmak istiyorum. Yarım saat de rukudan sonraki kıyamda kalmak istiyorum. İşte o zaman ben bunu tekrar ederim. Hamdan kethiran tayyiban mubarekan fi. Hamdan kethiran tayyiban mubarekan fii. Ya da subhanakallahumma abihamdik dediğim zaman bid'ata düşerim. Niçin? Çünkü oradaki zikir oradaki şey mutlaktır. Aleyhisselatü vesselam orası için... Ee... Önümüzü açmamıştır yani orasını mukayyet mukayyet bir şekilde pardon mutlak dedim az önce mukayyet bir şekilde ey yapacağımız duayı ve tesbihi a.s. ölçüsünü ve şeklini söylemiş kişi ne kadar kalırsa kalsın bunu tekrar eder durur. Ancak secdede soruya cevap verecek olursak secdedeki e, tesbih ise secdedeki zikir ise mukayyet e, e, mutlak bir zikirdir nasıl yani mutlak ne manaya geliyor yani önü açıktır dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den bir defada aynı anda değişik zikirler yaptığı varit olmamışsa da ilim ehli diyorlar ki hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den geldiği için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede de duaya teşvik ettiği için kul Allah'a en yakın olduğu halde en yakın olduğu anda olduğu için Kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den gelmiş olması kaydı ile secdede tesbihlerini yapabilir. Örnek veriyorum. Kişi peki bunları sayacak mı saymayacak mı? Hani diyorlar ya tekli veya çiftli. Doğrusu tekli olmasıdır. Ancak orada bir sınır yoktur. Hani kimisi diyor ki en fazla yediye kadardır. Bazı alimler diyorlar ki bir defa söylemek vaciptir yani bir kere subhane ala demek vacip, üç defa söylemek ise sünnettir. Zaten bu görüş maalesef günümüzdeki imamlara tabi olduğumuzda bizi rahatlatıyor. Yani biz bir defa subhane ala demeden imam diyor ki Allah-u Ekber. Dolayısıyla, dolayısıyla bu secde ile ilgili soruların hepsine birden cevap veriyorum inşallah. Şimdi orada belli bir sayı arkadaşlar söz konusu değildir. İlim ehlimiz demiştir ki eğer az söyleyeceksen az mesela diyelim ki sayabilecek kadar az. Mesela ben secdede dedim ki üç defa subhane rabbiyel a'le subhane rabbiyel a'le subhane rabbiyel a'le. Ben bunu sayıp devam edebilirim ey 5 derim ey 7 derim ey 9 derim ey 11 derim çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar secdede kaldığı belli. Örnek veriyorum sayabileceğim kadarsa sayarım. Ben beş dedim bıraktım. Ha Sayamayacak gibi çok kalacaksam o zaman saymaz, dilediği kadar söyler diyorlar. En raci olan görüş bu. Örnek veriyorum. Ancak en doğrusu şöyle yapmaktır diyorlar. Mesela e, ilim, e, Elbani Rahimahullah'ın bu konuda ayset ve Selem'den varit olan yok diyor. Ancak onun talebeleri bu konuda ona muhalefet edenler var. Yani bu konuda en doğrusunun Kişinin secdede. de, ya subbuhun, kuddusun, de. Yani görüş, kişi want de kijkerijen zege Rabbil de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen subbuhun de de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen zege de de, want de kijkerijen اجدفى سبوح قدوس رب الملائكة والروح دار اجدفى سبحان ذي الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمة دار اجدفى أفندم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي دار اجدفى سبحان ربي الأعلى وبحمده دار يضع اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك لك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فسوره وشق سمعه وبصره Tabarak allahu ahsenul halikin yani kul secdede hem tesbih yapar yani zikir yapar hem de Rabbine dua eder sayamayacak kadar çok kalacaksa çünkü biliyorsunuz mutlak zikir yeridir orası önü açıktır o zaman saymadan dilediği kadar söyler ancak sayabilecek kadar yani 5 defa 7 defa ise, bunu teklerde bitirmeye özen gösterir şöyle bir Ee, soru mu vardı? He, e, secdedeyken zikirler kaç defa tekrar edebiliriz? Zannediyorum bu soru cevap buldu böylelikle. Yani mukayyet değildir. Ve kişi orada, kişi orada dediğim gibi dilediği kadar secdede kalıp Rabbini zikredebilir. E, Türkçe dua edebilir miyiz? Diye bir e, bir soru vardı Allah-u Alem. E, e, Türkçe dua edilebilir. Türkçe dua edilebilir. Ancak bunu... Lafız itibarıyla söylemez. Yani biliyorsunuz namazda duanın yeri aynı Türkiye'de yaptıkları gibi yani selam veriyorlar ondan sonra tesbih yapıyorlar ondan sonra ellerini açıp dua ediyorlar. Bu bid'attır. Ancak e, e, duanın yeri secdedir ve selamdan öncedir. Eğer e, biz diyelim ki Arapça vakıf değilsek dikkat edin. En önemlisi Arapça söylemektir. Yani lafızları bu bu bu dinin dinin köküdür tabiri caizse. Elimizden geldiği kadar Aysetu'nun Rabbine hitap ettiği lafızla hitap etmekte fayda var. Hatta Aysetu'nun yaptığı dualarla Allah'a yönelmekte fayda var. Ancak diyelim ki bilmiyoruz. Gerçekten bizlere harf inkilabı yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Biz cahil bırakılmak için çok oyunlar oynandı bizim üzerimizde. İnşallah biz bunları aşacağız. İnşallah biz Allah Azza ve Celle'nin bize lütfettiği dinini akidemizde, kalbimizde, dinimizde, sokağımızda, caddemizde hakim kılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ancak bununla beraber kişi bilmiyorsa o zaman kişinin secdede ve selamdan önce Türkçe dua etmesi ee, uygundur. Ancak diliyle bunu söylemezsin. Yani diliyle demezsin ki mesela diyelim ki secdede ya Rabbi benim günahlarımı bağışla beni affet. Ey secdede kalır ancak secdede bunları kalbiyle bunları söylemesi en doğrusudur. Ee, yine şeyden önce selamdan önce yine Türkçe dua yapabilir. Kişi Türkçe dua yapabilir çünkü duanın yeri orasıdır. Kişi eğer bilmiyorsa Allah'a nasıl dua edecek? Dolayısıyla Türkçe dua edecek. Ve bu kişinin yine bunu lafızla söylememesi... Yani kalben bunu ifade etmesi daha doğrudur. Ancak yine de tavsiyemiz e, Arapça, yani Arapça bunları öğrenmesinde fayda var inşallah. Hayır, farz ve sünnet namazlar diye birbirinden ayrım yapmıyoruz. Böyle bir ayrım yok. Kişi bunları farzda da yapar, sünnette de yapar. Dediğimiz gibi ortaya koyduğumuz ölçü bu. Ölçüye dikkat edecek. Yani ilim ehlinin ortaya koyduğu ölçü bu. Ben kimseyi kaçırdım mı diye bakıyorum. Ee, sorulara bakıyorum inşallah. Bir soru sormuş kardeşimiz. Demiş ki örtüsüne dikkat eden Müslüman kadın ormanda, parkta bisiklet sürebilir mi? Çocuğuyla futbol oynayabilir mi? Salıncakta sallanabilir mi? E şimdi aslında eşyada mübahlılık esastır. Doğru olan Eşyada mübahlılık esas fakih bir kaide ancak bu kadın Müslüman bir kadınsa eğer bu kadın dikkat çekmeyecek yani hani ne diyelim namahremlerinin eee olmayacağı bir mekansa yani bir Müslüman kadın dikkat çekecek davranışlardan sakındırılmıştır. Allah subhanehu ve Teala yürürken topuklarınızı yere vurmayın diyor. Yani burada ayakkabının topuğu kırılır manasında değil bu. Ey dikkat çekmeyin demektir. Yani dikkat çekmeyin, ilgi çekmeyin. Yani bugün mesela kadının araba kullanmasına mesela biliyorsunuz Suud'da e, alimler cevaz vermiyorlar. Gerçi trafiği de tehlikeye sokuyorlar. O ayrı bir konu ancak bunun doğrusu, bunun sebebi dikkat çekmesidir. Herkesin yürüdüğü bir yerde koşarsanız dikkat çekersiniz. Dolayısıyla böyle bir kadın ormanlık bir ormandaysa ve onu kimse görmüyorsa yani yabancı erkekler onu görmüyorsa kendi ailesiyle ise hiç kimsenin görmediği bir yerde tabii ki çocuğuyla top oynayabilir veya bisiklete binebilir ancak dikkat çekmeyecek. Bu kadın kesinlikle dikkat çekmeyecek. Bir başka soru. Bir başka soru şu, ee, gusul alırken küpe takarak kulak deliklerinin içine bile su ulaştırmak farz mıdır? Yani o gusul alırken küpe takarak, yani küpeyi takıp o deliğin açık kalmasını mı sağlıyoruz böylelikle? Ee, herhalde öyle bir şeydir. Yani o delik artık sizin için dış dışsa, yani kulaktaki delik, Ne diyeyim yani bizim için vücudun dış bir parçasıysa bir parçasıysa o deliklerin tabii ki ıslanması gerekir. Yani suyu almalarını yoksa küpe müpe ben bilmiyorum yani küpe takarak mı takmayarak mı ben pek bilmiyorum bunları. Yani nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Ancak şunu demek istiyorum. Ee, mesela önemli olan e, yüzün yüzün. Kendisinden olması veya kulağın kendisinden olması. Örnek verelim. Biliyorsunuz, Hanefiler ve Şafiler arasındaki, selefimizin de bu konuda tercihi var. Ağız ve buruna su vermek, farz sünnet meselesi tartışılmıştır veya vacip sünnet meselesi tartışılmıştır. Biliyorsunuz, bunu vacip görür Şafii mezhebi. Niçin? Çünkü diyor ki, ağız ve burun, ağız ve burun, Dıştan saymıştır, içten saymamıştır. Ancak Hanefiler içten saymıştır. Güsulde bunu değiştirmişlerdir. Kulak için gelince Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki اَذَّعْنُ مِنَ ras Diyor ki اَذَّعْنُ مِنَ ras Yani diyor kulaklar da baştandır. Hani Allah Azze ve Celle ayette diyor ya ve başlarınızı meshedin. Tamam biz başlarımızı meshedik. Peki kulak başa mı giriyor yoksa girmiyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki kulaklar da baştandır. O yüzden biz Başı mesettikten sonra kulağın hem içini hem dışını mesediyoruz. Dikkat edin. Dolayısıyla bu delik artık dıştan dıştan kabul ediliyorsa, şu içini yıkadığınız gibi onu da gücünüz nispetinde ıslatmanız gerekmektedir. Yok onun için küpe takmaya gerek yok yani o suyu oraya tutarken şöyle kulağının içini yıkarken nasıl bir gayret gösteriyorsa onu da kulağındaki deliklerden biri sayıp böyle gayret gösterecek. Başka, başka yapacak bir şey yok yani buna. <gülüyor> ee, bakalım başka var mı yani? Secdedeyken zeiddeken, nispeten dua niet te Demin is niet te veel, hij is niet te veel, hij niet is niet te veel, hij is niet te veel, hij is herhalde soru gelirse devam ederiz gelmezse biz buradaki dersleri dinleyeceğiz Allah sizden razı olsun selamu ve rahmatullahi ve bereketuhu <gülüyor> aleyküm selamu ve rahmatullahi ve bereketuhu selamu ve rahmatullahi ve bereketuhu şimdi arkadaşlar soru gücümüz hizmetinde cevap vereceğiz demin e, muhkem kardeş eee Kehf suresi 110. ayeti sordu. Ben onun soruyu aslında ben demek ki tam anlamadım. Burada nerede şirk ile ilgili ne var yani? Kehf suresi 110. ayette şirk kişiyi kafir yapan şirk midir? Yani Kehf suresi 110. ayet. Hı. Ayete bakalım. Evet. Kul innemâ ene beşerun mislukum yûhâ ileyye en naam, ilahukum, ilahu waahit. Feman kan a yer julika arabbihi feliaam al amal en soliham. Wele yushrik bi ibaadati rabbihi a hadde. Abet aayetadurki dekischupesisban sizin banzernizolam birbashirim. Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın. Ey yani Rabbine hiç kimseyi yani burada kimseden kasıt her şey olabilir. Yani şirk kendisiyle şirk koşulabilecek her şey hiç kimseyi yani hiçbir şeyi manasındadır. Dolayısıyla şirkin her çeşidi. Her şekli yasaklandığı için açığı, büyüğü, gizlisi, efendime söyleyeyim, e, küçüğü, büyüğü, gizlisi, açığı hepsi yasaklandığı için burada şirk kapsamına girebilecek her şeyden çünkü tevhid bunu gerektirir. E, diğer bir soru, bir eve haram para giriyorsa, faiz parası ve benzeri gibi evde yaşayan yetişkin kız çocuğu da annesine babasına mecbursa, Eve giren bu haram paradan ona bir günah var mı? Çünkü o evde yaşayıp o evde haram parayla alınanlardan yiyor diye bir soru var. Doğrusu böyle bir evde yaşamak zordur. Yani Müslüman birisi için böyle bir evde yaşamak zordur. Ancak bu kişi gücü nispetinde kaçınmak zorundadır. Yani haramdan, haram paradan kaçınmak zorundadır. Ne demek yani haram paradan kaçınmak zorundadır? Eğer anne babasına anlatabiliyorsa... Mesela anne babanın kendi helalından kazandıkları herhangi bir şey varsa bunlardan kendisine yani en azından evde yiyip içtiklerinin bundan yapılmasını onlara tavsiye etmeli. Veyahut kendisi onunla yaşamaya gayret göstermelidir. Eğer yok kendi imkanı varsa kendi imkanıyla bir şekilde helala helal rızka ulaşma gayretini göstermelidir. Ancak bunların hiçbirisi yoksa demin dedik ya sosyal alan Daralınca fıkıh genişliyor dedik. Böyle birisi bakıma muhtaçsa ve bu anlamda anne ve babanın yanında yaşamaya mecbursa, ey anne ve babanın helal kazancı e, o evde iaşi e, olarak veya geçim olarak kullanılamıyorsa, hiçbir şeyden kaçamıyorsa artık bu kişi onların halini Allah'a havale eder ve böylelikle kendisi de kerhende olsa orada yaşamaya devam eder. Krediyle alınan bir ev anneden babadan çocuğa miras kalırsa bu evde oturmak o çocuğa günah olur mu? Aslında e, demin bununla ilgili söylenen şeyler e, doğruydu. Mesela Musa bir ifade etti. Bu kişinin kendi isteğiyle yaptığı bir şey değildir. Dolayısıyla ev krediyle alınmış. e Yani e, bankadan tabiri caizse bu iş için... Borç alınmış ancak geri öderken bunu faiz olarak ödemiş. Yani faizi bu şekilde değerlendirmek gerekir. E, bu kişinin e, kendisine miras olarak kalan evde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir şey söz konusu değildir. Eğer bu bir para olsaydı ya da başka bir şey olsaydı. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz işte e, yasakladığım ilk faiz falanın faizidir. Allah'ın amcası Abbas'ı zikrediyor. E yani diyor ki asıl kalır ancak faiz olan silinir veya atılır her neyse ancak böyle bir imkan yoktur bu bir evdir. Dolayısıyla o evi yaparken baba e, faize prim vermiştir yani faiz faize girmiştir. Dolayısıyla bu işten ötürü hata etmiştir ancak o çocuğun bundan ötürü bir kusuru yoktur. Allah-u Alem. Miras paylaşımı erkeğe iki kadına bir pay mıdır? Kadınlar eşit pay isterlerse bu caiz midir? Yani birçok birçok yerde karşımıza çıkıyor yani mesela hani kadın erkek eşitliği diyorlar maalesef insanlarımız demokrasiden etkileniyorlar. Şöyle bir hakikat var. Doğrusu miras paylaşımı erkeğe iki kadına birdir. Bu doğru. Ancak dikkat edin miras. Ancak baba hayatta ise yani malını taksim ediyorsa çocuklara arasında O zaman öyle midir? Hayır değildir. Bir baba çocuklarına hayatta iken malını taksim ediyorsa, kadına da erkeğe de eşit olarak taksim etmekle mükelleftir. Adil olmak zorundadır. Yani oğluna, oğlum işte şu iki şey senin, şu bir şey sana kızım yapamaz babadan, istenen şey adalettir. Baba hayatta iken malını taksim ediyorsa... Baba e, hayattayken malını taksim ediyorsa eşit olarak taksim eder. Ancak o vefat ederse, hani vefat etti malı miras kaldı. Burada takip edilecek yol erkeğe ikidir, kadına birdir. Bir de e, burada kadının eşitlik aramak gibi bir hakkı yoktur. Ve aynı şekilde o kadına da bir verilmesi ona yapılan bir haksızlık değildir. Çünkü Rabbimiz subhanehu ve teala bunu böyle emretmiştir. Evet. Şimdi e, ha siz nüzul sebebiyle ilgili e, soruyorsunuz. Ayetin nüzul sebebi, sahabe ben sadaka vesaire ve benzeri amel işliyorum ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetiyorum ancak insanların bunu bilmesi ya da bunu konuşması beni sevindiriyor diyor. Kehf suresi 110. ayeti iniyor. Burada riya söz konusu. Riya kişiyi müşrik yapar mı? Yani riya riya kişiyi müşrik yapmaz. Ancak yine de şirk çeşitlerinden yani şirk çeşitlerinden birisidir. Ancak böyle büyük şirk dediğimiz manada yani itikaden kastedilen şirk gibi değildir. Zaten ayette de diyor ki gizli ve açık infak ediniz. Başka ayetlerde yani gizli ve açıktan kasıt nedir? İlim ehli diyorlar ki gizli Allah Azza ve Celle'nin sevdiği gizli olarak verilmesi. Ancak bir de diyor ki ne gizli ve açık. Açık niye? Açık da insanları buna teşvik etmek içindir. Çünkü e, zekatın veya infağın sosyal bir boyutu var. Bazı insanlar Ee, mesela sözlen veya kavle bunu anlamıyor, yapamıyor ancak gözünün önünde yapıldığı zaman bundan etkilenebiliyor. Aynı Hudeybiye'de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'in sahabenin o Hudeybiye'deki anlaşmadan rahatsız olmaları sebebiyle Ayeset Vesselam saçını tıraş etmesi emretti, saçınızı tıraş edin ve emretti kurbanınızı kesin. Bunu yapmak istemediler sahabeler. Niye? Onlar sandılar sandıkay Ayeset Vesselam taviz verdimişliklere. Ama arkasından arkasından Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi kendisine dedi ki kalk bunu sen yap onlar da yapacaklardır. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam bunu yapınca bunlar da buna icabet ettiler ve ashab Ali Vesselam'ı her konuda örnek aldığı gibi örnek oldu. Kardeş vallahi sen bir şey söylemek istersen buyur söyle ben mikrofonu devredeyim sana. Ee, ondan sonra ben müsaade isteyeceğim sizden zaten yani ee, Kehf suresi orada yani hiçbir şeyi yani hiç kimseyi demesi siz kimseyle hiçbir şeyi mi ayırt ettiniz orada ben öyle anladım yani hiç kimseyi vele ayette nasıl diyordu bir isterseniz bakayım. Evet. Ve la yushrik bi ibadeti rabbi ahada. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi ibadette ona ortak koşmasın. He, tamam. Tamam kardeş. He yani şu an e, sorun yok. İnşallah anlaşılmış anlaşılmıştır. Biz de gücümüz nispetinde e, kardeşlerimizle hayırlı vakit geçirmeye çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Allah azza ve celle ilimle amel etmeyi bizlere nasip nasip etsin ve bize bilmediklerimizi öğretsin. Hatta demiştiniz ki <gülüyor> ne ilim bir noktadır. Cahiller bunu çoğalttı mı böyle bir söz mü söylemiştiniz? Herhalde onu kaçırdık. Allah alem e, bir hadis hatırlıyorum. Diyor ki e, Allah'ın koymadığı şartları koyan kimseyi Aleyhisselat ve zemmediyor. Yani bu bir noktadan yola çıkarak işte mesela bir bakıyorsun ki Ilim kala Allah ve kala Rasulken, işte kala filan, kala filan, kala filana göre filana göre şu şart lazım, bu şart lazım. Allah ve Rasulünün koymadığı şartları koyarak maalesef gerçekten ee, subhanallah böyle kılık kırk yarma yoluna gidiyorlar. Bu doğru değildir. Ilim, ilim bir noktaydı bu çoğaldı. Eğer o nokta ilimse yani noktadan kastımız yani örnek, Örnek yani mesela e, bir Müslüman evlenecek mesela bakıyorsunuz ona mezhebini soruyor ona başka bir şey getiriyor şu şart şunu yapman lazım diyor veya bunu neyse ve başka şeyler dönüyor. Yani örnek veriyorum ben size yani Kur'an ve sünnete aykırı e, şartlar veya Kur'an ve sünnetin e, belirlediği noktalara başka noktalar eklenmesi ve buna benzer şeyler yapılması örnek tövbe edecek bir kul. Adam diyor ki öyle şartlar getirmiş ki diyor ki gusül abdesti alırsın, şöyle yaparsın, şu kadar tespih çekersin, şeyhinin huzuruna gelirsin. Ey ne oldu? Tövbe bir noktaydı. Birçok nokta koydular yanına ve dolayısıyla bu da ilim değildir. Allah'a sığınırız. Ondan başkasıyla evlenmemesini şart koşabilir mi? He, bir kız evleneceği kişiye ondan başkasıyla evlenmemesini şart koşabilir mi? Ee, aslında günümüzde duyuyoruz yani böyle şeyler yapanlar, böyle bu şartlarla evlenenleri ee, kişi eğer karşıdaki bunu kabul ederse koyabilir. Yani karşılıklı bu konuda akitleşirlerse bu şartı koşabilir. Dolayısıyla kişi eğer buna muhalefet ederse de ya bunu telafi etme yoluna gidecek ya da akdine sadık kalacak. Doğrusu Bu şartı koyabilmesidir. Vallahi ölüler altın dişiyle gömülebilir mi? Ağzından alınması mı gerekir? Ağzından alınması daha doğrudur. Çünkü o bedene ait bir şey değildir. Yani herhangi bir uzuv değildir. Herhangi bir uzuv ol, olsaydı zaten suç olurdu bu. Onun onunla gömülmesi gerekir. Ancak o dünyadayken ona yardımcı olan bir metadı. Yani... Nasıl diyelim? Kişinin gözlüğüyle gömülmesi gibi bir şeydir bu. Dolayısıyla zaten onun oradan alınması hem akla yarardır. Yani dünyaya yarar bir şeydir. Çünkü artık orada toprak olacak. yani ileride belki birileri için hazine olur onu bilemem. Ancak onun aklen oraya gömülmemesi hem onun bir uzvu olmadığı için hem de onun alınması dünyadakilere fayda verebilir. Yani onun çoluk çocuğuna. Dolayısıyla bunda bir Sakunja, wat Allah het in Zalazosum, Allah Hemanetul, Waadi, Wallahu alam, Wasallahu ala Nabina Mohammed in Wallah Ali Mohammed, Subhanak alahama bihamdik, Eshadu ala ilaha illa ant, Estarfiru kawa atubu ilake, Assalamu alaikum, Warahamatullah, hi wa barakatuhu.